الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صنوا على رسولنا محمد صلوا على قرة أعيننا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد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 A'uuzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Varlığımız farkındalığımız üst başlığı altında bu hafta İnşallah tedebbür konusunu ele almaya çalışacağız. Tedebbür konusu Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği, hatta kitabını indirirken kitabun اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ Bu mübarek bir kitaptır. Sana indirdik ki لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ Onlar onun ayetlerini tedebbür etsinler. Dolayısıyla kitabın indirilmesine konu olmuş, kitabın indirilmesinin sebebi gözüken bir emir bu, tedebbür. Allah Azze ve Celle kitabı indirirken böyle demiş. Kitabun اَنْزَلَّاهُ اِلَيْكَ Bu öyle bir kitap ki onu biz sana indirdik. مُبَارَكٌ mübarek bir kitap. ''Peki ne olsun?'' diye ''Liyeddebberû âyâtihi'' ''Onlar'' yani bizleri kastediyor, kitabın muhatabı olan, kitabın kendilerine indirildiği, kendileri için indirildiği insanları kastediyor. ''Liyeddebberû âyâtihi'' ''Onlar, onun ayetlerini tedebbür etsinler diye biz kitabı indirdik.'' Bu kadar esaslı bir sonuç aslında. Kitabın indirilmesi bakımından, tedebbür ve bu aynı zamanda bizim için bir yükümlülük. Allah Azze ve Celle'nin emrettiği kitabı bu gerekçeyle, buna matuf, buna hizmet etsin diye, bu sebeple indirdiğini söylediği gayet mühim bir şeyden bahsediyoruz, tedebbür. اَفَلَمْ barul الْقَوْلُۜ Yoksa onlar sözü tedebbür etmediler mi diye eğer biz tedebbür etmemişsek sorduğu ve yapmamışsak şayet yapmayışımızı yerdiği, yapmayışımızı kınadığı, nasıl tedebbür etmezsiniz'e varan ifadelerle biz kulların Kavli yani sözü, yani Allah Azze ve Celle'nin kitabını tedebbür etmemizi güçlü bir şekilde bize emrettiği bir olaydan bahsediyoruz. اَفَلَمْ يَدَّبَّرُ الْقَوْلِ Yoksa onlar sözü tedebbür etmediler mi? Nasıl bir şey bu tedebbür? Cenab-ı Hakk'ın kitabını indirirken bizler açısından kitabın indirilmesine vesile gördüğü, ''Tedebbür etmemişsek yoksa hala tedebbür etmediler mi?'' diye sorduğu bir konu. Bir başka ayette ise Cenab-ı Hak dedi ki, اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ Kur'an Bunlar... ''Kur'an'ı tedebbür etmezler mi?'' İlk okuduğum ayette kitap olarak, kitabın indirilmesi insanlar tedebbür etsin diye. İkinci ayette Cenab-ı Hak bu kez kavl, ''Kavl'' Arapçasıyla ''söz'' onlar kavli ''el kavl'' dediği için kendi sözünü kastediyor. ''Onlar sözü tedebbür etmediler mi yoksa?'' diye sordu. Bu kez üçüncü okuduğum ayette ise adını vererek Effelye en el Kur'an Onlar Kur'an'ı hala tedebbür etmezler mi diye bu kez artık kınamaya varan bir yergiye dönüştürdü Effelyedem baru Kur'an onlar hala Kur'an'ı tedebbür etmezler mi? Bir benzeri ayette, Yine benzer bir girişle efelayetedebbarunal Kur'an onlar hala Kur'an'ı yoksa tedebbür etmiyorlar mı? Akabinde en ma'a kuluben aqfaluha yoksa bunların kalplerinin üzerinde bir kilit mi var? Niye harekete geçmiyorlar? Hala neden tedebbür etmiyorlar? Mani ne? Sebep nedir? Kalpleri mi kilitli bunların? Diyecek düzeyde Cenab-ı Hakk'ın ayetlerde vurgulu bir biçimde bizden yapmamızı istediği, yapmamızı emrettiği, hala yapmamışsak sorduğu, hala hala yapmaya devam ediyorsak azarladığı bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla tedebbür hiçbir zaman kıyıda köşede kalan, önemsiz yapılsa yapanlar katında iyi ama yapmayanlar açısından sorunsuz olan bir şey asla değildir. Mahiyetini henüz ifade etmediğimiz tedebbürün girişte önemine vurgu yaparak dikkatlerimizi çekmek, dikkatlerimizi toplamak, onun vazgeçilmezliğine vurgu yapmak için böyle bir girizgâhı tercih ettik. Bu kitabın indirilmesinde Cenab-ı Hakk'ın kitabı bunun için indirdiğini söylediği. Kitabun enzelnâhu ileyke mübârakun. Bu kadar mübarek bir kitap. لِيَدَّبَّرُوا اَيَاتِهِ Ayetleri tedebbür etsin. Onlar ayetlerini tedebbür etsin diye indirdik dediği Cenab-ı Hakk'ın. اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلِ Yoksa tedebbür etmediler mi sözü? diye sorduğu, sorunun içerisinde nasıl etmezler yani anlamına gelen bir F var bunun da yetmediği yoksa hala tedebbür etmiyorlar mı diye açıkça Cenab-ı Hakk'ın kınadığı kalbiniz mi kilitli sizin? اَمَّ عَلٰى قُلُوبٍ Bu tedebbür nasıl bir şeydir? Bizim Cenab-ı Hak bu kadar emrettiğine göre herhalde hayatımızda var olan bir şey mi acaba diyeceğimiz bir husus. Tedebbür kelimesinin kökünde ardı, ardına varmak, ardını dolaşmak art kelimesi var. Oradan türetilmiş bir kelime ve dübürden yani ardından oluşturulmuş bu kelime manayı bütünlüğüyle ihata etmek, ardını dolaşmak çevre kuşatmak anlamında, bir düşünce, yaklaşım, irdeleme veya kurcalama ama bunlar manayı yoklamak bakımından, bütün açılardan irdelemeyi anlatan kişinin öğrenmek ve kavramak yolculuğunda sarf edeceği bir efora karşılık gelir. Yani anlamla karşı karşıya durmaktan ibaret değil. Karşısına geçtiniz, eğer bu bir nesne olsaydı, önünde durdunuz, cami mesela, geçtiniz önüne durdunuz, baktınız minareleri, kubbesi, girişi, sonra çektiniz gittiniz. Hafızanızda sadece önden bir görsel var, bir düzlem halinde, Tek bir resim var hafızanızda, bu tedebbür değil, bu olsa olsa nazar olur, bakmak gibi. Tedebbür ne? Tedebbür böyle baktıktan sonra bu caminin biraz şöyle sağa doğru ilerlediniz, 30 derece açı yaptınız, açıyı yaparken de gözünüzü ayırmadınız, bakıyorsunuz. Açıyı değiştirdiniz, ilerlediniz, ilerlediniz, artık yan tarafa geçtiniz, 90 derece oldu. Oradan da bakıyorsunuz. Geçerken de böyle baka baka geçtiniz. Artık camiyi bir 90 derece yan görüşe sahipsiniz. Tedebbür bunun için de kafi değil. Devam ettiniz. Caminin arkasına kadar gittiniz. Şu anda ilk baktığınız istikametin tam tersindesiniz. Dübüre vardınız. Ardına ulaştınız. Ve artık camiye tam arkadan bakıyorsunuz, demin gördüğünüzün arkasından ama bu arada bu 180 derece yan taraftan bütün açılardan gördünüz. Kaldı diğer taraf, orayı da dönüp dolaşıp 270 ve sonra gelip 360 ile başladığınız noktaya geldiniz. Artık siz camiyi bütünüyle 360 derece gördünüz, ardını tamamen dolaştınız. İhâta ettiniz yani kuşattınız. İşte eğer anlam dediğimiz şey böyle nesne olsaydı, fiziken bunun etrafını dolaşmak böyle olurdu. Ama anlam dediğimiz şey fiziksel bir nesne olmadığı için anlamın etrafını dolaşmak bu kez zihinsel gerçekleşiyor. O konuyu Sağdan, soldan, önden, arkadan, alttan, üstten düşünmeye başlıyoruz. Böyle olursa nasıl olur. Peki bu konunun şu açıdan durumu nasıldır? Hmm. Belli sorularla o konuyu anlamak için yokluyoruz. Belli sarsıntılarla konunun ne kadar muhkem, yargının ne kadar sabit, ve esaslı olduğunu yokluyoruz. Yani bir manayı bazen de sarsıntılara uğratırız, yıkılıyor mu diye. Bunların hepsi tedebbürün bir parçasıdır. Şöyle bir durumda olsa nasıl olur diye hayalimizde o mananın koşullarını değiştiririz. Başka koşullarda, bu anlama yolculuğunda kişinin sarf ettiği efor, Tedebbürün bir parçasıdır, eğer önümüze konan yargı, yani o bir mana ifade eden yargı, eğer bazı zamanlarda geçerli, bazı durumlarda geçerliliğini kaybeden, dolayısıyla da esaslı bir hükme sahip değil ise onu şöyle biraz sarstığımızda çürür, kaybolur, düşer, sakıt olur kararlılığını sürdüremez. Anlam kararlılığını sürdüremez. Ardına geçip baktığımızda, önden baktığımız güzelliği kayboluyorsa güzelliğini sürdüremez. O zaman deriz ki bu belli açılardan belli bir geçerliliğe sahip ama şu şu zaviyelerden baktığımızda, şu açılardan değerlendirdiğimizde bu yargı doğruluğunu sürdüremiyor, güzelliğini sürdüremiyor, geçerliliğini koruyamıyor. O bakımdan Allah Azze ve Celle önümüze koyduğu kavli yani sözü, her biri birer yargı içeren ifade, hüküm ortaya koyan ve hangi konu açısından bizleri yönlendiriyorsa şayet iddiasına göre hep ''En doğruya, iyiye, sağlama, güzele yönelten...'' ''İnne hâza'l-Kur'âna yehdi lilleti hiye akvam'' Bu Kur'an var ya, bu Kur'an en sağlam olanla, en doğru olanla, en muhkem olanla, yani en mühkem olanla sarsılmaz. Bizde muhkem kelimesi böyle. Mökkem olarak yani sarsmaya çalışırsan zorlarsan sarsılmıyor, yıkılmıyor, sağlam demek için anlam da böyledir. Eğer esaslıysa, eğer iyi düşünülmüş ise ama yaptığınız bir yasa maddesi, tedebbür etmeye çalıştınız ama... Çıkarttığınız üç yıl, beş yıl geçmeden siz kendiniz değiştirmek istiyorsunuz. Çünkü aksayan yanları var. Baştan öngörülememiş hususlarda bekleneni vermiyor. Hatta faydalı olmasının yanı sıra bazı açılardan içtimai hayata zarar vermeye başladı. O zaman ne yapıyorsunuz? tavsiyeye yöneliyorsunuz. O bakımdan müellifler de böyledir, yasa yapıcılar da böyledir. İnsan ürünü olan her şeyde kemal yani mutlak düzeyde kusursuzluk asla söz konusu değildir. O insanın kendisi çok geçmeden onu sağından solundan günceller, yeniler, değiştirir, iyileştirir vesaire. Dolayısıyla tedebbür, bu açılardan kulların ürettiklerine yönelik olunca, sürekli kusurlarla karşılaşır. Kulların yaptıklarını tedbir ettiğimiz zaman, ne kadar güzel, ne kadar iyi yapmış, yapmaya çalışmış olsalar da bir süre sonra kusurlarını görmeye başlarız. Biraz fazla kurcalayınca hemen oralarını ortaya çıkarırız. O yüzden bu yatsınmaz, Kullar açısından bu normaldir. Biraz yap, devam ettiğinizde e kul yapısı ne bekliyorsun ki derler. O zaman tedebbür yaklaşımı daha bir anlamlı hale gelir. Böyle olunca tedebbür kusursuz olanla yani Allah'ın yapısıyla, Allah'ın sözüyle, Allah'ın yaratmasıyla... Kul yapısını, kul oluşturmasını, kul tekvinini, kul üretimini ister söz olsun ister ürün olsun ayıran temel bir kavrama dönüşür. Adeta bir turnusol kağıdı olur. O bakımdan tedebbürle üzerine giderseniz, yani her açılardan yoklayacağım, geçerliliğini, güzelliğini, kıvamını sağlamlığını, korumasını bekliyorum derseniz, hangi müellifin bu anlamda kitabına yahut hangi ürünü üretenin ürününe yönelseniz, hangi sanatkarın sanatına yönelseniz, bu Allah'ın yapısı değil ki, elbette bir şekilde bir yerlerinde kusurlar olur der. O bakımdan tedebbür her açıdan yoklamayı ele alan ve kusursuzluk arayan, bütüncül bir yaklaşım olunca sadece Cenab-ı Hakk'ınkinde olumlu sonuç verir, Cenab-ı Hakk'ın olmayan hususlarda sos verir, açık verir. Illaki oralarda eksiklikler ve yetersizlikler karşımıza çıkar. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki, اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ Kur'an ''Bunlar Kur'an'ı tedebbür etmezler mi?' وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ Şayet bu Kur'an Allah'tan başkası katından olsaydı, لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا Onda çok ihtilaflar bulurlardı. Eğer insan ürünü olsaydı veya Allah'ın dışında herhangi bir varlık, cinler de olsaydı fark etmezdi. Allah'ın dışında herhangi adını bilmediğimiz varlıklar da olsa, bazıları diyor belki uzayda varlıklar var, onlar gelip bize şaka yaptılar, din diye bir şeyler söyleyip gittiler, biz de şimdi onları Tanrı bellemişiz, oyalanıyoruz. Üstün bazı sözler, piramidi de belki onlara yaptılar ve hayali konuşuyorlar. Cenab-ı Hak dedi ki, fark etmez Allah'ın dışında, Herhangi bir varlığın sözü olsaydı onda çok ihtilaflar bulurdunuz. Peki hiç ihtilaf bulamamanın aracı nedir? El cevap tedebbür. Tedebbür edersek, onda her açıdan bakarsak, incelememizi, araştırmamızı, hiçbir sorumuzu esirgemeksizin üzerine gidersek, Öyle Allah'ın kelamıdır, şu açıdan da incelemeyeyim, ayıp olur gibi bir yaklaşımla tedebbür yapamayız. Tedebbürde böyle bir çekince söz konusu olamaz, Allah'ın kelamı değilse zaten açık verir, korkusuzca üzerine gidilir, yoksa tedebbüre adım bile atmamış oluruz. Tedebbürde muhtemel bütün sorular sorulur. Tedebbürde şek namına, şüphe namına, tereddüde yol açan her ne tür yaklaşım varsa hepsi ortaya konur, hepsi masaya getirilir. Söz konusu olan Allah'ın kelamı ise buradan hiçbir ihtilaf çıkmayacağından emin olunur. وَلَوْ كَانَ min indi غَيْرِ Şayet Allah'ın katından değil de. Başkası katından olsaydı, لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا Onda çok ihtilaflar bulurlardı. Şu halde tedebbür bu sözün Cenab-ı Hak'tan mı yoksa başkası katından mı olduğunun yoklama aracıdır. Bu kitabın Allah'tan olduğuna şehadete götüren olmazsa olmaz bir araçtır. O yüzden Cenab-ı Hak nasıl tedebbür etmezler? Yoksa hala tedebbür etmiyorlar mı? Şeytanın bizi kaydırmak istediği alan ise tedebbür edeceğinize tekrar tekrar okuyun. Tedebbür edeceğinize çokça okuyun. Anlamıyla hiç ilgilenmeyin. Elbette kitabı okumanın, tekrar etmenin, hatmetmenin fazileti çok ama bu... Bizi Cenab-ı Hakk'ın emrettiği başka bir şeyi ihmal ederek değil, başka bir şeyi yapmayarak değil. Allah'ın hiçbir emrini, bir başka emrini gözden çıkaracak şekilde ele alamayız. Söz gelimi namaz kılıyorum diye Allah Ramazan ayı geldiğinde orucu da emrediyor. E ben namazımı kılıyorum diye oruçtan müstahani kalamayız. ''Ben beş vakit namaz kılıyorum, bugün bir de nasıl oruç tutayım?'' diye namazı çoğaltıp orucu ortadan kaldıramayız. Allah Azze ve Celle'nin bütün emirleri müstakil sorumluluk oluşturur üzerimizde. O bakımdan Cenab-ı Hakk'ın tedebbür emrini, bir başka emrini çok yaparak yerine getirdiğimizi, artık ondan muaf olduğumuzu düşünemeyiz. Hele hele bu emir bizi dine adım atmak için dini içselleştirebilmek, sahiplenebilmek, onu içimizde bir güvene dönüştürebilmek, bir tatmine dönüştürebilmek için önemli olan, gerekli olan, vazgeçilmez olan hatta başlangıçtan itibaren bize eşlik edecek olan bir husus ise şayet ki Allah Azze ve Celle kitabının Allah'tan, Allah'ın katından olduğunu görebilmenin bir yöntemi olarak öğretti. اَفَلَا el Kur'an Demek ki biz tedabbür denince, bir Müslüman tedabbür denince adını biliyor gibi bu kavramı bilmeli. Çünkü bu kavramla İslam'a adım atmış, bu kavramla, bu yöntemle kitabın Allah'tan olduğunu bilmiş. Ve bu sayede Rasulün Allah'tan elçiliğinin gerçek olduğuna tanık olmuş. Yoksa nasıl tanık olacağız? Eğer tedebbür olmazsa, biz elçinin Allah'ın elçisi olduğuna nasıl tanık olacağız? Tanıklığımız iddiadan ibaret kalır. Ben tanıklık ediyorum, şehadet ediyorum ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Nereden? Bu tanıklık sana, meleğin kendisine vahiy getirdiğini mi gördün? Allah Azze ve Celle'nin kendisine konuştuğunu mu gördün? Kendisini bile görmedin. Senin Allah'ın elçisinin gerçekten Allah'tan bir Risaletle insanlığa geldiğine dair tanıklığın nasıl gerçekleşti? Bunu nasıl ifade edebilirsin? Eğer şayet yaşanmış bir şey değilse, bir iddiadan ibaretse bir anlamı yok. Herkes her şeyi iddia edebilir. Eğer özde bir karşılığı yok ise o bakımdan Allah Azze ve Celle bizden hiçbir zaman özde bir karşılığı olmayan bir sözü öylesine laf olsun diye söylememizi istemez. Cenab-ı Hak dedi ki, Kul de ki. La inijtama'atil in vel cinnu. Şayet insanlar ve cinler toplansa, niçin toplanacakmış insanlar ve cinler? Oyun oynamak için mi? Ala en ya'tu misli hadhal Bu Kur'an'ın bir mislini getirmek için toplansa insanlar ve cinler. Bunu Cenab-ı bize haber vermiyor. Ben size haber veriyorum ki insanlar ve cinler toplansa bu Kur'an'ın bir mislini, bir benzerini getirmek için getiremezler diyen bir iddia ile Cenab-ı Hak bize bunu haber vermiyor. Ayetin başındaki ifade neydi? kuldeki bize bunu söyletiyor diyor. Dolayısıyla bu bizim söylememiz, dolayısıyla bu noktaya gelmemiz, bu iddiayı... Bizim sahiplenmemiz bekleniyor. Yoksa öylesine bir nakarat, tırnak içerisinde bir söz bunu tekrar ediverin diye cenab Hakk'ın söylediği bir dua değil bu. Ki dua da öyle bir şey değil zaten. O bakımdan tedebbür kulu bu noktaya taşır. Yani kitabı tedebbür eden bir mühtedi yani sonradan İslam'a giren bir kişi. Nasıl bu tedebbür sayesinde evet ben bunun Allah'tan olduğunu anladım Eline kitap tutuşturulmuş, çok meşhur bir İslam davetçisi, adını hatırlamıyorum şimdi ama batıda meşhur, nasıl Müslüman olduğunu anlatıyor. Metrodan çıkışı, merdivenleri yukarı çıktığımda hızlı oradan ilerlerken elime bir kitap tutuşturuldu, öyle aldım gayri ihtiyari, attım çantaya. Sonra bir ara Boş bir vaktimde neydi bu ya? Nerede vermişlerdi? Açtım kapağını, girişte diyordu ki ''Bu kitap...'' ''Ve'likel kitabu, lâ raybe fî'' Bu kitapta bir çelişki yoktur, şaşırdım. Hiçbir müellif kitabının girişinde ''Bu kitapta çelişki yoktur'' diye başlamaz, hatta Müellifler şöyle başlarlar. Biz bu kitabı işte şu konuda şunca araştırma ile bunca araştırmayla yaptık, ama yine de eksiklerimiz illaki vardır, kusurlarımız illaki vardır. O bakımdan okuyucularımızdan kusurlarımızı not etmelerini, mümkünse bize iletmelerini vesaire. Buna bu mimval üzere ifadeler olur. En iddialı kitaplar bile girişte böyle ifadelerle tersi beklemezsiniz, çirkin dur. yani biz bu kitabı yazdık, her satırının arkasındayız, tek bir eksiklik yok, tek bir yanlışlık yok, bitti, bu işin sonu budur işte, daha da iyisi yazılmaz, tamam diyen böyle bir iddia olmaz. Olamamıştır, olursa gülünç olur ama elime tutuşturulan bu kitabın, İlk ifadelerinde böyle geçiyordu. Elif, Lam mim, velikel kitabu, la, raybefi. Çok iddialı dedim. Devam ettim okumaya, devam ettim, devam ettim. Sonra tekrar başa geldim. Baştan bir daha başladım. Değişik bir şeyler sezmeye başladım. Ve ilk başta dikkatimi çeken biraz absürt duran bu iddia, hey girişte daha, bu kitapta çelişki yok diye başlayan bu iddia yerine oturmaya başladı. Tanrı konuşuyor, ona yakıştırdım. O konuşan, gerçekten bu iddia ile konuşan devam ettikçe kendisini doğruladı. Siz devam ettikçe evet, evet doğru söylüyor, evet, evet dedirten en azından bildiğiniz konularda, hani bilmediğiniz konularda Cenab-ı Hakk'ın söylediğinin, haber verdiğinin doğrulayamadığınız yahut yanlışlayamadığınız bir yerde bir şey diyemezsiniz. Tedebbür yapamıyorsunuz, mananın arkasını dolanamıyorsunuz. Dolayısıyla kul arkasını dolanabildiği yerlerde tedebbürünü gerçekleştirir arkasını dolanabildiğiniz, bu hepimiz için geçerli. Hala şu anda hiçbir insan Kur'an'daki her türlü ifadenin, bilginin hatta haberin tedebbürünü yaşadığını iddia edemez. Biz tedebbürümüzü yaşayabildiklerimiz üzerinden, bilebildiklerimiz, etrafını dolanabildiklerimizden yaşıyoruz. Başta akidemiz, başta inanç olmak üzere ki Kur'an esas yoğunluğu itibariyle, bunun üzerine kuruldur. Tedebbür ettikçe ardı ardına açılan ayetler, ardı ardına açılan hakikatler olarak önümüze çıktıkça imanımız ziyadeleşir. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ا۪يمَانًا Cenab-ı İman iman edenlerin her ayetle birlikte imanlarının çoğaldığını, imanlarının kemale erdiğini, daha yükseklere, daha doruklara, daha yüksek bir güvene, daha sağlam bir noktaya ulaştığını, bu tedebbür ile gitgide çoğalır, yakin hasıl olur, furkan nasip olur. Hele hele tedebbür ettikçe mutmain olduğu ve öğrendikçe yaşadığı bir süreçte iç içe kendisini besleyen döngülerle bilginin, çoalması ve sağlamlaşması ve içselleşmesi yaşanır. Ama bunun hepsinin başlangıçta yöntemi tedebbür ile başlar. Ele almadan, hele bazılarının yaklaşım var, ben nasıl ayeti ele alayım? Haşa cenab demişse doğrudur. Yani doğru mudur, yanlış mıdır? Ayeti mi müzakere edeceğiz? Ayeti akletmek ne demek olur ya? Ayet iman edilir. Birilerine göre ayete iman edilir. Cenab-ı Hak dedi ki لَقَدْ أَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ kitaben ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ Biz size bir kitap indirdik. İçinde zikriniz var. E ne yapacağız Ya Rabbi? اَفَلَا تَقْرَعُونَ okumaz mısınız? mı dedi Cenab-ı Hak? Hayır. Ezberlemez misiniz mi dedi? Hayır. Yazıp çoğaltmaz mısınız mı dedi? Hayır. Biz size bir kitap indirdik, içinde zikriniz var dedikten sonra ne yapmazsınız mı? dedi. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Akletmez misiniz? dedi. Dolayısıyla kitabın bize ulaşan ve bizde karşılık bulması gereken tarafı tedebbür. Tedebbürün araçlarından tefekkür, akletmek, ta'kul. Pek çok insan olarak Cenab-ı Hakk'ın bize nasip ettiği meziyetler var ve bu meziyetleri adını bilelim bilmeyelim hep tedebbür yolculuğunda kullanıyoruz. Şek de bunlardan bir tanesi. Şüphe duymak, soru işareti, eğer soru işareti olmasaydı başka başka açılardan ayeti yoklamak için aklımıza gelmezdi. Allah Azze ve Celle onu da nasip etti. O açıdan, bu açıdan... Bir öğrenme yolculuğu her derefasında hakikatle sonuçlanan Cenab-ı Hakk'ın en doğrusunu söylediğiyle son bulan hangi meselede başlarsan bu bir zaman sürebilir. Öğrenme, araştırma, konuyu etraflıca ele alma böyle dakikasına başlayıp biten süreçler değil. Bazı ayeti inceleyip öğrenmemiz, tedebbür etmemiz epey bir zaman alabilir. Bir diğer ayet daha kısa zamanda, bazı ayetleri okuduğumuz anda tedebbür edebiliriz. Özellikle aklettiğimiz Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ayetleri ve gönderdiği ayetleri birlikte düşündüğümüz ve yaratıcı ile olan bağını aklettiğimiz sonuçlarda çok daha hızlı sonuç alabiliriz. Bunların Kur'an'da da örnekleri var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın üzerinden Cenab-ı Hakk'ın ifade ettiği, kendisinin doğrudan sorduğu ve bir soru olarak tedebbür etmemizi sağladığı. Ama bunların zaman içerisinde yayılanı da var. Cenab-ı Hakk'ın bu anlamda ilmi, kelimeleri bizim tüketeceğimiz, bitireceğimiz sayıda değildir. Cenab-ı Hak dedi ki قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَ الْكَلِمَاتِ رَبِّ۪يۜ De ki deniz Rabbimin kelimeleri için mürekkep olsa yetişmek üzre لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْتَنْ فَدَكَ الْكَلِمَاتُ رَبِّ۪يۜ Deniz biter Cenab-ı Hakk'ın kelimeleri bitmez. Allah Azze ve Celle'nin ilmi bitmez. Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği hakikatlerin derinliği, genişliği, büyüklüğü, bitmez. Dolayısıyla kul bu yolculukta Cenab-ı Hakk'ın onun önüne çıkardığı gündemine soktuğu, bunu da Cenab-ı Hak ayarlıyor. Cenab-ı Hak biz okuruz ayetleri, bir ayet dikkatimizi çeker ve o kapağı kapattığımızdan sonra aklımızda kalır. Düşünmeye devam ederiz. O konudaki zihin yolculuğumuz artık kapağı açılmış ve zihnimize, düşünce dünyamıza ve hatta kalbimize kadar uzanmış, bizi bir yandan tefekküre, bir yandan tezekküre, bir yandan da akletmeye sevk eden bir yolculuğa dönüşmüştür. Yer yer aynı yolculukta olan arkadaşlarımızla da buluşuruz. Cenab-ı Hak dedi ki, فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا talemun. Eğer siz bilmiyorsanız, zikrin ehlin'e sorun. Bu zikri ele alan, düşünen, bunu akleden ve tedebbür etmeye çalışan sadece bizler değiliz. Bizimki başkaları da var. Dolayısıyla yer yer kolektif ders yapmalar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, "Majtama qawmun fi beiten min biyot Bir topluluk Allah'ın evlerinden birinden toplansa. يَتْلُونَ اٰيَاتِ اللّٰه۪ۚ Allah'ın ayetlerini tilavet etse. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ Ve onu kendi aralarında ders yapsalar, işliyorlar. Ders yapıyorlar. Yani study, yani üzerinde çalışıyorlar. Anlamak yolculuğuna girişiyorlar. Çeşitli sorularla sağdan soldan şöyle olsa böyle olsa diye. Peki burası? Burasını tam anlayamadım kendilerine anlaşılmaz gelen yerleri kurcalıyorlar, birbirleriyle paylaşıyorlar, anlayıncaya kadar, tabiri caizse jeton düşünceye kadar. Çünkü bizim bilgi dağarcığımızdaki eksiklerimiz bazen anlamamızın önünde bariyere dönüşür. O bakımdan her okuduğumuz ayeti ilk anda tedebbür edemeyiz. Ayetin gerektirdiği bilgilere, ilgili dataya sahip olmadığımız için çıkıp dışarıda dolaşmamız gerekir yüzüne bakmamız gerekir. Cenab-ı Hak اَوَلَا مِس۪يرُ فِي الارض, Yeryüzünde gezip dolaşsınlar. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَاقِلُونَ بِيهَا Böylece akleden kalpleri olsun. Kalp durduğu yerde akletmez. Kalp topladığı verilerle bunu göz üzerinden toplar, kulak üzerinden toplar. Elde ettiği bilgilerle akleder. Böylece varlık ile var eden arasındaki irtibatı çözer, bağlantıyı kurar. O bakımdan Allah Azze ve Celle yetersiz bilgiyle şek içerisinde kalacağımızı zaten biliyor. O bakımdan dedi ki, şek içerisindeysen böylece durup kalma. ve كُنْتَ ف۪ي شَكِّنْ Eğer sen şek içindeysen, fesel, <gülüyor> Sor, kabuğunu yırt ve sor. fesel, <gülüyor> Soruya dönüştür şekkini şüpheni tereddütünü soruya dönüştür. De ki ben de bu tam oturmadı. Bana yanlış geliyor. Yani anlayamadın belli ki. Siz bunu nasıl anlayabiliyorsunuz? Sor ilgili bilgileri. Anlaman için gerekli olan diğer hususları öğren ki hakikatini ha diye bilesin. O bakımdan tedebbür eğer Allah azze ve celle'nin Sözlerini ele almak üzereyse sonu hep ha ile biter. Yani kulun o çok bilindik birdenbire anlamış hali ha diye sonlanır. Ne kadar baştan yanlış gibi görünse de bu arada baştan yanlış gözükürken anlamış gibi yapmak da bir çeşit nifak halidir. Bunlar tedebbüre yanaşma, yanaşmamak için, tedebbürü gereksiz görmek için, kendileri için çok kuvvetli imanları var, öyle yansıtıyorlar. Dolayısıyla tedebbür onlar için gerekli değil, hatta onlar açısından zait yani ekstra, gereksiz bir şey, onlara katacağı bir şey yok. Tabi bunlar açısından tedebbürü emreden, yapmayanları yeren ayetler ne işe yarıyor? Bilmiyoruz. O zaman ne diyebiliriz? Böyle bir insan olamaz. Tedebbürden müstahni bir insan olamaz. Adem'in çocukları ''Aleyhi abdalı salati ve teslim'' öğrenme kapasitesiyle akleden kalpleri var. Gözleri, kulakları bu donanımla hayata gelip vahye muhatap oldukları... Kevni ayetlere muhatap oldukları günden beridir ki böyle olmayan insan yok. Tedebbür sorumluluğuyla karşı karşıyalar ki yaratanın kudretini, yaratanın sanatını kullarınki ile ayırabilsinler. Eğer kişi tedebbür etmezse o zaman Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarını kulların yarattıklarıyla karıştırır. O zaman Cenab-ı Hak'ın ilmini, iradesini, gücünü ve kuvvetini ne Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinde ne de Allah Azze ve Celle'nin yarattığı kevni ayetlerde görmeye muvaffak olur. O sadece sağlamak istediği bazı yararların peşini kovalar, yaptığı ilim tedebbür değildir. Zahirine yönelik hayatın bir ilimden ibarettir. Böyle kişi araştırmalarının, incelemelerinin sonucunda İşin ucu Cenabı Hakk'a çıkmaz. Orada işin ucu hep başka bir yere çıkar. Kendiliğinden kör, yönetilmeyen bir süreçte oluşmuş bir durumla karşı karşıya olduğunu özellikle zannetmek ister. Çünkü o tedebbürden yoksul, yoksun, akletmeye hiç başlamamış, sadece zahirine yönelik belli bulguları topluyor. O zaman tedebbür sadece vahiy ile gelen ayetler değil, vahiy ile gelen ayetlerin referansta bulunduğu kevni ayetleri de içine alır. Çünkü Allah azze ve celle bizatihi kitabın içerisinde yarattığı ayetlere yönelik de göndermede bulunmaktadır. Onların da incelenmesini Kulunzuru maza fis de ki bakın göklerde yerde ne var? وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ an قَوْمٍ la يُؤْمِنُونَ Eğer iman etmez, Cenab-ı Hakk'ın bu emrini ciddiye almaz, varıp yola koyulup buradaki ayetleri bu maksatla incelemeye, Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle karşılaşmayı, Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle karşılaşmayı görmek için, ayete tanık olmak için bu hevesle, Öyle dünyalık üç beş patent için değil sadece, Cenab-ı Hakk'ın oraya nakşettiği ilmi inkişaf ettirip bununla imanını ziyadeleştirmek. Çünkü her ayet bir iman vesilesidir. Her ayet imanın ziyadeleşmesi, daha kamil olması için kula ekstradan bir kuvvet kazandırır, furkan kazandırır, kuvvet ve açılım kazandır. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini görmekten müsteğni kalarak yani ilgilenmeyerek kişi daha fazla ve daha iyi mümin olmuş olmaz. Allah Azze ve Celle ayetlerin kulların imanlarını çoğalttığını, gerek Kuran'daki ayetler, gerek Kuran'daki ayetlerin göndermede bulunduğu Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ayetleri incelemek, tedebbürün kapsamı içerisindedir. Aradaki uyum, tedebbürü karesiyle kuvvetlendirir, üstsel olarak güçlendirir. Çünkü konuşan da birdir, yaratan da birdir. Konuşan da Allah Azze ve Celle'dir, yaratan da Allah Azze ve Celle'dir. Şu halde bu süreci yürüyen kul, eline gelen biz sondayız çünkü. Bugün için biz sondayız. Yarın bizim çocuklarımız sorulan onlardan sonrakiler ellerine kitabın ulaştığı Cenab-ı Hakk'ın ayette لِيُنْ bihi بِهِ men belag, Sizi uyarayım diye elçisine dedirttiği ve her kime ulaşacaksa onları da uyarsın diye haber verdiği zincir işlemeye devam ediyor. Bizim elimize kitap ulaştı. Elçinin kendisi çoktan Rabbine yürümüş vefat etmiş. Arada nice insanlar geçmiş ama biz bu elçinin getirdiğinin Allah'tan olduğunu, başka herhangi bir kimseden olamayacağını deşifre etmemiz lazım. İşte bu tedebbür yolculuğumuz. Bu tedebbür bizi şehadete götürür. اَشْهَدُ اَنَّ abduhu ve وَرَسُولُهُونُ Kalbimize kadar indirebilmek, iliklerimize kadar işlemek. Ve içselleştirmemize imkan sağlar. Bir sarraf gibi kendisine kargonun getirdiği, kargocunun, postacının getirdiği aldığı metali inceleyip evet bu falanca merkezin ürettiği altındır, onlar bu saflıkta üretiyor dedirttiği sonuca götürür. Kul da Hz. Adem'in çocukları böyle inceleme yapabilen, böyle akledebilen, Böyle tefekkür edebilen, Allah Rablerinin sözünü kendileri gibi kulların sözlerinden ayırt edebilen bir meziyete sahipler. Eğer öyle olmasalardı, her kim onlara ben Allah'tan sana geldim diye, peygamberim diye dese yalancısını, sahicisini ayırt edemezlerdi. O yüzden Allah Azze ve Celle sahicisini gönderdiğinde akledin! bunların Rabbinizin sözleri olduğunu göreceksiniz. Tedebbür edesiniz diye biz size indirdik dediği kitabını kendi sözlerini hem önceki peygamberlerde hem son gönderdiği nebi de ve resul de bizlere ulaştırdı. Yer yer konusu oldukça قال الملأ الذين استكبروا من قومه müstekbirler lillezina amenu iman etmiş olanlara Salih'in kavminde dediler ki E ta'lemun e enne Salih'an Rabbi. Siz Salih'in Rabbi katında Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Bu bir ilim mi? Bu sizde ilime nasıl dönüştü? Salih çıktı geldi ben Allah'ın peygamberiyim dedi. Elinize bir şeyler tutuşturdu. Siz onun Allah'ın peygamberi olduğunu ilmen, ilim olarak nasıl bilebilirsiniz? Onlar da cevap verdiler. Dediler ki, "Kâlû, inne بِمَا اُرْسِلَ bihi مُؤْمِنُونَ Biz ona, بِمَا اُرْسِلَ bihi gönderildiği şeyler ile mü'minler olduk. Getirdiklerini ele aldık, baktık, inceledik. Bu reddedebileceğimiz bir şey değil, bu hakikat. Önünden, arkasından, yandan, arkadan dolaştık, baktık, bunu yanlışlayamadık. Nasıl yanlış diyelim? Adam bize gelmiş diyor ki sizin atalarınızdan beri tapa durduğunuz bu varlıklar kulluğa layık değil. Sizi de gökleri de yeri de yaratan her şeyin yaratıcısı yegane tek bir ilaha secdeye kapanın, kıyama durun. Biz bunu nasıl reddedelim? Dedik ki el hak doğru söylüyorsun getirdiklerin tertemiz doğrular bunları sen icat etmiş olamazsın. Bu alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin sözleri çünkü mutlak doğruları ifade ediyor. Dolayısıyla iman bu tedabbür ile gelen tanıklığın üzerine oturuyor ve onun oluşturduğu bir güven olarak kişinin kalbini sarıyor. O bakımdan iman güven kökünden bir kelimedir. Hiçbir zaman bir başkasını körü körüne doğrulamanın ifade ettiği Batılıların sandığı gibi faith dedikleri, ayakları yere basmayan, öylesine inandığın hurafeler gibi bazı inançların vardır ama yani onları ispat edemezsin, ortaya koyamazsın, kurcalayamazsın. Değil etrafını 360 derece dolanmak, ardın dolaşmak, gördüğün istikamette bile çarpık görünür sana. Mesela teslis, üçleme, Hristiyanlar böyle karşıdan bakarken bile daha küçücük çocuklarında bile rahatsızlık oluşturduğunun farkındalar. Arkasını dolanacaksın, ya üç nasıl olur vesaire soracaksın. Daha o andan itibaren seni provokatör diye atarlar. Bu akla dayalı sorularla inancınızı sarsmak istiyor. Şeytan bu. Dolayısıyla tedebbür batıl inançlarda şeytani bir girişimdir. O batıl inançlarda kişinin aklederek ardını dolanması, manayı yoklaması, şeklerini sarahaten açıklıkla ifade edip sorması bunlar dile getirilecek şeyler değildir. Bunların hepsi şeytanın numaralarından ibaret olur. Bizde ise bunlar Allah'ın ayetleridir. O inkun kunti şekken sen bir şek içerisindeysen içine atma kulum. Fes el, sor onu.'' diyen Allah Azze ve Celle'dir. ''Benim indirdiğim kitabı tetebbür edin, göreceksiniz Allah'tan olduğu için hiçbir yanlış bulamayacaksınız.'' diyen Allah Azze ve Celle'dir. Şayet biri size Allah'tan bundan daha doğrusunu, daha iyisini getirirse rahat olun, ona uyarım deyin. Böyle bir şey muhal çünkü ama siz buna kapalı olmayın. Yok yok ben hiç başka bir şeye bakmam demeyin. Karşı taraf başka bir iddiası varsa tamam deyin. Son bir mühtedi hayatını okuduğum veya izlediğim diyelim şimdilerde izliyoruz. Bir hanımefendi kendisi Hristiyan bir ailede, koyu, farkında olmadan bir Müslüman kız arkadaşı olmuş. Zaman sonra onun Müslüman olduğunu birdenbire öğrendiğinde şok oldum diyor. Yani ben ve bir Müslüman nasıl olabiliriz? Ama birdenbire ilgimi koparamadığım için, arada belli yaşanmışlıklar var, Kendisine kendisini kazanmayı düşünmüş. Onu da Hristiyanlığa kazanayım. İyi birisi. Ona bir miktar bu anlamda girişimde bulununca bizimki demiş ki bak sen benim dinimi yanlışla, ''Ben kolayca Hristiyan olurum, hiç sorun değil ama yanlışlayamadığım için çıkamıyorum bu dinden.'' diye onu farkında olmadan İslam'ı araştırmaya sevk etmiş, tedebbüre yönlendirmiş. Çünkü şundan emin Allah'ın kelamı tedebbür edilirse onun Allah'tan olduğuyla sonuçlanır. Efendim o kadar çok tedebbüreden var, ve bize hep şu yanlışı bulduk, bu yanlışı bulduk, bu yanlışı bulduk diyorlar. Bunlar ne olacak dersek Cenab-ı Hak dedi ki فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنْ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَكَ Onlar sana icabet etmiyorlarsa anlamadıklarından değil, Allah'tan olduğunu fark etmediklerinden de değil, gerçek olduğunu görmediklerinden de değil. Neyden ötürü peki? فَعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاهُمْ Bilesin ki onlar, ehvalarına, arzularına uydukları için icabet etmekten uzak duruyorlar. Dolayısıyla onlar da göndüler ama yalan konuşuyorlar. وَجَهَّدُوا بِيهَا وَاسْتَيقَنَتَا أَنْفُسُهُمْ Onlar hakikati içten içe tas tamam, yakinen gördüler. وَاسْتَيْقَنَتْهَا enfusum Ama dıştan dışa, وَجَحَدُوا بِهَا Yalanladılar. Yani yalan konuşuyorlar. O yüzden Cenab-ı Hak bunları hakikatin üzerine örten kafir. O yüzden Cenab-ı Hak bunları kevvâb, yalan, çokça yalan konuşan kimseler olarak tarif etti. O zaman biz ne olacağız dersek? Cenab-ı Hak dedi ki, başkasının yalanı sana zarar vermez. Senin şu anda elinde tek denek olarak... Bir tek kendin var. O yüzden bu kadar kalabalığız ama aslında tek başımızayız. Başkalarının hepsi biz gördük deseler bir üç boyutlu resmi, biz görmediğimiz zaman gördük diyemeyiz. Biz de görmemiz lazım. Başkaları görmüş de o yüzden gördük desek yalancı oluruz. İman, evet bu kadar çok kişi bir aradayız ama adımımızı atarken eşhedü diye, ben de tanım diye adım atıyoruz. Cenab-ı o zaman bize de demiş oluyor ki, sen de incele, senin içinde de hakikatin, gerçeğin kendisi ortaya çıkacak. Tedebbürle girdiğim bu yolda ki sana tedebbürü yasama, yasaklamadım, yasaklamak şöyle dursun, emrettim. Yapmıyorsan, yapmadıysan şayet, yerdim, kınadım, kalbinde kilit mi var, nasıl tedebbür etmezsin dedim. Başkaları tedebbür etmiş, sonuca ulaşmış. Sana ne? Sen, sence bu ilme sahip olmadan onların ardına düşemezsin dedim. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Mahallenin hocası tedebbür etmiş, biz de ona uyduk. Ayrıca biz de tedebbür etmeye gerek görmedik diye Allah'ın huzuruna çıkamayız. Dinimizin hakikat olup olmadığından, emin olmadan ölemeyiz. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği bu hak dinin bize öylesine denk geldiğine kuşkuyla baka dururken, başka milletlerdeki benzerlerimizin de benzer şekilde dinlerine aynı şekilde baktığını düşünerek, dolayısıyla din dediğimiz realitenin izafi kaldığını içten içe sanarken ölemeyiz. Bu meseleyi ciddiyetle ele alıp yanlışsa yanlış demeye, hak ise hak olduğuna bizatihi tanık olmaya mecburuz. Hayat bunun için var. Hayat esasen bu sorumluluk ve bu sorumluluğun ifası için Allah tarafından bizim önümüze serilmiş bir süreç. Dolayısıyla tedabbür yolculuğumuzun adı aslında. Bütün insanlığın başından itibaren yolculuğunun adı. Çünkü Allah Azze ve Celle yarattığından beridir, İnsanlara ayetlerini hem gösterdi hem indirdi ve tedebbür ederek, tedebbür edecek donanımı da onlara verdi. Gözlerini, kulaklarını, kalplerini nasip etti ki akledip, gözlem yapıp, araştırıp bu süreçte tedebbür etsinler. Hayatın anlamına, vahiy ile gelen bilgiye hayatı da okuyarak sonuçlandırsınlar. Bu süreçte insan yakine, hakka ulaşır, kalbi hak ile tatmin olur ve artık onun imanı başkaları üzerinden değil, filanca çok güvendiği zat üzerinden, öteki çok beğendiği kişi üzerinden değil, kendi tanık olduğu şehadetinde iddia ettiği gibi tanık olduğu imanı üzere olur. O bakımdan içlerimiz kapalı, bize aittir. Böyle olduğu için de başkasının içerisine uzanıp onun söylediğinin içten içe de öyle olup olmadığını bilemeyiz. Cenab-ı Hak onlar yalan söylüyorlar diyor. Cenab-ı Hak kendi indirdiklerini aynen doğrulayanlara bunlar hakkın yolcuları diyor. Biz hangisini doğrulayacağız dersek Cenab-ı Hak dedi ki sen kendi araştırmanı kendin yapacaksın sen de kendin tedebbür edeceksin. Yoksa senin kalbini kilitli mi yarattık? Aqulu kavli haza ve estagfirullahal azim li ve lekum ve lis-sa'iril mu'minin. Rabbena la tu'akhizna in nesina wa akhtaina. Rabbena wa la tahmil aleyna isran kama hamaltahu alal min qablina. wa la ma la واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته